İyi akşamlar. Müzik iki ayrılır. Ben Güray Özgay. Ben Tanju. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da. Sizlere sadece ve sadece iyi müzik çalmak üzere buradayız. Bu akşamki kodumuz nanoteknoloji. Alternatif hakkım derken şimdi alternatif kelimesine bir bakalım. Bakalım. Ee, Natif, native. Yerel. Evet. Alter de değişmek anlamında. Evet. Değişken anlamında. Yani ya yerini değiştiren ya da naturası değişken olan anlamında. Alternatif. Evet. Yani bir şeyin... E, günlük hayatta da şöyle kullanıyoruz alternatif lafını. Var olanın yerine. Hı hı. Yani onu değil de bunu anlamında. Ve fakat e, kendisinin alternatif olduğunu söyleyen kişi, kurum, sanat akımları e, ve yemek e, programları... E, ...bunu var olanın yerine değil var olanın dışında daha bir başka, daha bir şey anlamında kullanıyorlar. Marjinal yerine kullanıyorlar Kullanıyorlar. Ya da orijinal yerine. Marjinal de. Gerçi marjinali de çok e, kendi anlamında kullanıldığını düşünmüyorum da. alternatif evet orijinal anlamında kullanıyor birçok insan. E, bu yanlış, bu yanlış. Böyle yapmayalım. Yapanları uyaralım. Evet. Hı. Akvaryumculukta bu pek hoş karşılanan bir şey değil. Doğru. E, nanoteknolojiye bağlamanı beklemiyordum zaten bütün bunları. Size e, bu akşam Tanju'nun da olağanüstü e, fizik özellikle atom altı fiziği bilgisinden de faydalanarak nanoteknolojiden ve hayatımızda e, ne şekilde yer aldığından bahsedeceğiz. Tabii ki bunun çağrıştırdığı her şeyden konuşup çağrıştırdığı da şarkılar çalacağız. Evet e, ben de ilk parçamı zaten e, ola ki sen nanoteknoloji seçersin diye içime doğarak. Ee, içerik açısından um, uyuşan bir şekilde seçtim. Nasıl uyuştuğunu merak edeceksiniz. Tabii. Edin bakayım, ee, üç saniye veriyorum herkes. Ettiyse ben ettim. Tamam. Ee, şimdi bu parça e, oldukça e, nasıl derler derin Antaret. ruhani. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ruhani e, tınılar taşımakta. Jeff Beck'in böyle olacağı belliydi isimli albümünden. Evet. Ee, şimdi nanoteknolojide e, ayrıca fiziğin geldiği yerde e, yavaş yavaş bize e, ruhani öğretilerin aslında dünyaya bakış olarak daha doğru olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Jeff Beck'in bu parçası konuya şak diye oturdu. E, şak diye oturmak da Türkçemizde sadece var. Mesela Amerikalılar da Avrupalılar da şak diye oturan bir şey yok Büyük ihtimalle onlar da hiçbir şey yerli yerine oturmuyor Ondan olabilir Ya da başka bir ses çıkarıyor Ben albümle ilgili ilgimi çeken şeyleri dinleyicilerimizle paylaşayım You Had It Coming 2001'de çıkan 8 numaralı Jeff Beck stüdyo albümü 8 numaralı derken sıra numarası olarak Yoksa albümlerini numaralamak gibi bir huyu yok Jeff Beck'in ee, şöyle bir ilginç özelliği var Albümde sadece gitarlar ve vokaller kaydedilmiş Geri kalanı hep programlanmış Gitarlar derken iki adet gitar, bir adet bas gitardan bahsediyorum Evet, Davul... gitar, gitarlar da sample edilerek yapılmış Aynen öyle, ciddi bir programlama işi var Davulcu yok albümde Bir konuk vokalist var ee, Senin de benim de çok sevdiğimiz sevgili Immogen Heap Evet çok da nefis bir parça seslendiriyor. Tabi onu çalmıyoruz şu anda. iki parça seslendiriyor. İkisini de çalmıyoruz. Şarkıların, albümdeki şarkıların hemen hemen hepsi... ...ya Jeff Beck'e ait tamamen ya da Jeff ya da bir, değil biriyle birlikte <gülüyor> yazdığı şarkılar. Bir tanesi gitarist albümde de çalan Jennifer Batten'ın bestesi. Onun dışında bir tane cover var. Sadece bir cover olduğu için. Rolling ve, and Tumbling. Ve de çok sevdiğimiz birine ait olduğu için belirtmek istedim. Bir Muddy Waters şarkısı Bu şarkıda da Immogine Hip ayrıca vokal yapıyor. Bütün bunları anlatıyorum. Neden? O şarkıyı çalmıyoruz. Evet. Aynen. Ee, şimdi isterseniz parçaya e, geçelim. Geçmeden önce e, gitara e, yakın olmayan bakir kulaklar için söylemek isterim ki girişte ve daha sonrasında duyduğunuz ses gerçekten gitardan çıkmaktadır. Peki o zaman Jeff Beck 2001 tarihli You Had It Coming albümünden dinliyoruz. Nadia. Jeff Beck'ten dinledik. Nadia. Evet. O e, sesler gerçekten gitardan çıkmaktadır. Yuu. Sol e, elde parmaklardan birinde slide. Sağ elde vibrotakolu kullanmakta. E, bir de e, yani bu sesi çıkarmak istiyorsanız Jeff Beck olmanızda yarar görüyor. <gülüyor> o, o, o gerekiyorsa <gülüyor> o zaman biraz zormuş. E, peki. O zaman ben size bir takım sorular sorarak konumuzu açayım. Buyurun teknolojiden bahsedeceğiz. Bu nanoteknolojideki nano nereden geliyor? Ee, bunu en iyi siz açıklarsınız. Değil mi? Deneyimde... Benim nano gerek yani. <gülüyor> Peki. Ee, buradaki nano efendim, nanometreden geliyor. Nanometre nedir? Ölçü birimi. Neye tekabül ediyor? Bir nanometre bir metrenin milyarda biri. Şöyle de diyebilirdim milimetrenin milyonda biri. Tabi bu e, yola girersek mesela e, Kilometrenin kaçta kaçı efendim desibel Triliyonda nedir? Desibel nedir? Bununla alakası o oraya da cevap ya. verebilirim. Hepsine cevap verebilirim bunları. Ee, şu, hatta şöyle şaşırtıcı bir şey söyleyeyim. Milimetrenin milyonda birinde nanometre diyoruz. Bir nanometreye 5 bilemedir 6 tane atom sığıyor. Atomuna bağlı. Atomuna bağlı. Bunun... Bu arada desibel nedir? Ee, sizin eşinizin olmadığı durumlara desibel diyoruz değil mi? Evet. Keşke desibel de burada olsaydı. Anlamında. Kısa, kısa Pardon, kesinlikle. lafınızı kesmiş Esta, estağfurullah. bulundum. Estağfurullah. Ee, nanoteknolojide ancak nanometre ile ölçülecek birimlerde. Yani tamamen laboratuvar ortamında ve mikroskobik diyeceğim ama standart mikroskopların bile göremeyeceği seviyelerden bahsediyoruz. Ee, mikroskobik seviyede yapılan teknolojik işlemlere nano teknoloji diyoruz. Nedir bunlar? En basit örneğiyle günümüzde hepimizin kullandığı bilgisayarların içlerindeki çipler birer nano teknoloji ürünü. Bunu birazdan açacağım. Ee, yani açacağım derken bir bilgisayarı burada açmaktan bahsetmiyoruz herhalde. Gerekirse onu da Yeter ki o derece <gülüyor> tabii yeter araştırıcı. ki soru işareti kalmasın. Ama ben... bütün bunlarda Böyle bir bu lütfan burada. Ben Ha, bu nanoteknoloji ile ilgili e, herhangi bir geek e, durumunda, efendim mini mini makineler e, insan vücudunda efendim olsun, başka yerlerde olsun koşturacaklar, bir takım işler yapacaklar gibi e, beklentiler var. E, bu beklentiler boş. Tabii. Bu başka bir şey. Bu daha çok fantastik bilim kurgu e, tarzına giriyor öyle küçük küçük makineler koşturmayacaklar. Tabii, polis arabalarının teknolojisini geliştiren bilim altı dalı olarak nitelenler. Nano, nano diye o da değil. Anlıyorum. Aslında benim nanoteknolojide en çok ilgimi çeken bölge şurası. Değişik koşullarda, bunlar manyetik alan olsun, elektrik olsun, değişik durumlarda değişik tepki veren yüzeyler. Meta malzemelerden var. bahsediyoruz? Evet. E, bunlar benim ilgimi çekiyor. Meta malzemeler benim de çok ilgimi çekiyor. Şu anda bir kitap okuyorum. E, tam da onları okuduğum e, bölümündeyim. E, i̇mkansızlığın fiziği diye çevirebileceğim bir Kaku. ismi var. Aynen değil öyle. E, ünlü fizikçi. E, kitapta bir takım şu anda imkansız gözüken veya bazı bilim adamlarının yapılması imkansız olduğu iddia ettiği teknolojilerin bir gün imkanlı kılınabilmesi için bugün bildiğimiz hangi fizik kanunlarını daha derinlemesine öğrenmemiz ve keşfetmemiz gerektiğini anlatıyor ve de çok güzel başlıklar altında anlatıyor. Bunlardan bir tanesi güç kalkanları, bir tanesi yok edici ışınlar, bir tanesi işte görünmezlik, ışınlanma vesaire gibi. Meta malzemelerde görünmezlik alanında eğer bir çalışma yapılacaksa ki yapılıyor çok değerli çünkü biliyorsunuz ışığın kırılması bundan bahsedeyim azıcık yeni okudum çok heyecan verici Allah. yoksa şarkıdan sonra mı bahsedeyim Şimdi, mesela ben şu anda bahsetmeyelim desek çok geç zaten bahsetmiş bulunduk bir kere yani şarkıyı dinleyelim ondan sonra ben size meta malzemelerin görünmezlik konusunda işimize nasıl yarayabileceğim benim çok daha mü bahsedelim. müthiş bir fikrim var Dinleyiciler şarkı dinlerken siz bana bundan bahsedin. Dinleyicilere bahsedin. Sonra ben ne anladıysam dinleyicilere anlatayım. Heyecan verici olabilir. Yok yok biz siz anlatınız. Bu arada. E... Sizlerken Şur, sen. Şurada, şurada... <gülüyor> bir anda bütün saygıyı yedirdik. E... Bu arada ben burada teknoloji hakkında atıp tutuyorum eminim ki açık radyonun çok müstesna dinleyiciler arasında önemli fizikçiler ve bu konuda çok iyi anlayan insanlar da var. Ha ait, o öyle değil bir kere demek için müzik iki ayrıdır at gmail.com'a e, mail atıyorsunuz ben onun gayet de öyle olduğunu size kanıtlıyorum. Bütün bunları yaparken de bir şarkı arası veriyoruz. Bir, bir e, Stephen Wolf şarkı Nefis bir seçim. Stephen Wolf kim? İşte Kanada'da Amerikalı bir rock grubu 1960'ların sonuna doğru kurulmuş. Bir defa müthiş bir kararla başlıyor bütün Stephen Wolf macerası. Çünkü The Sparrows ismiyle kuruluyorlar ve hemen anlıyorlar ki çok yanlış bir şey. Aynen öyle. Hatta kendilerine Gabriel McClur diyor ki, ya siz bu grubun adını Stephen Wolf yapsanız diyor Herman Hesse'nin romanından esinlenerek. Onlar da çok iyi fikir Gabriel diyorlar ve değiştiriyorlar grubun adını. Stephen Wolf'un ilk albümü 68'de çıkarttıkları yine aynı adı taşıyan Stephen Wolf albümü. Bu albümde Easy Rider filminde de kullanılıp bir motosiklet milli marşına dönüşen Born to be Wild var ki gelmiş geçmiş en büyük Stephen Wolf klasiyi. Onu çalmayacağız. Evet. Aynı şekilde hatta Albümde yine Easy Rider'da kullanılan Hoyt Axton'ın The Pusher şarkısının cover'ı var. Onu da çalmayacağız. Benim bu albümde çok sevdiğim... Hatta bence bu getirdiğim parçayı da çalmayalım. <gülüyor> bir sürpriz olsun. Benim bu albümde çok sevdiğim bir Huçi kuçimen Man cover'ı var. Nefistir. Willie Dixon'ın şarkısı. Olağanüstü bir cover. Bilin bakalım. Onu da çalmayacağız. <gülüyor> Onu da çalmayacağız. Çünkü e, grubun kurucuları arasında yer alan... Solist John Kay'in Müthiş bir bestesi var Çok güzel şarkı Onu çalmayı uygun gördüm Hitler'e herkes çalar Hitler derken Nazi lideri olandan değil Çoğul Hit demek istiyorum Evet Parça e, Galiba İkinci Dünya Savaşı sonrası e, Hitler'e de bağladınız Be Berlin'i ortadan ikiye ayıran e, Mimari yapı üzerine Bu konuya birazdan başka bir şarkımızda da döneceğiz. Sanırım şimdiden oralara da olta atıyorsunuz. Radc'ın tarihine bir kere daha adınızı altın harflerle yazdırmışsınız. Çok zeki söyleyeyim. olduğum için ben. Ondan oluyor bütün bunlar. Peki Stephen Wolf 1968 Your Walls Too High Wolf, Bu Duvar Çok Yüksek evet. isimli şarkıyı dinledik. Ee, nanoteknolojiden girdik. Görünmezlikte meta malzemenin önemi konusuna girmeden önce programımıza müthiş bir mesaj geldi. Onu paylaşmak istiyorum. Hatta tepkinizi görebilmek için arada gelmesine rağmen Kardeş söylemedim. Ee, yok ben direkt hemen size vereceğim mesajı. Peki, İstanbul'dan Cenk Göksu bize şu mesajı iletmiş bu konudan çok iyi anladığı her halinden belli ee, okuyorum nanoteknolojinin atası kano teknolojidir diyor ee, Kızıl deliller tarafından icat edildiğini söylemiş ee, isim Cem'di değil mi Cenk Cenk Cenk Bey e, bir Türk olarak zaten Kızıl dellerle e, ailesel olarak bağlı. bağlı bunu da ondan iyi kimse bilemez bence. Peki Cenk Göksu'ya teşekkür ediyoruz. Mesajlarının da devamını bekliyoruz. Programın geri kalanında teknoloji hakkında atıp tuttuğumuz şeyler konusunda da söyleyecek bir şeyleri varsa bekleriz. Şimdi görünmezlik diyorduk. Ben yani, akvaryumdan devam edeceğiz diye düşünmüştüm yok, ama. Yok. Oradan görünmez akvaryumlara bağlarız sizi kırmamak için. Şimdi şöyle. <gülüyor> doğru, doğru. Basit e, anlatacağım. Bazı temel kavramlarını da e, bildiğiniz varsayarak. Çünkü her şeyi açıklamaya kalkarsak değil mi Yani, yani Ben burada. zaten biliyorum. Bilmeyene de bir radyo programı içinde anlatmak zor olacak. için. Evet. Görünmezlik için bizim ışığın kırılması e, kavramını çok iyi anlamamız gerekiyor. Işığın kırılması ne demek? Işık biliyorsunuz. E, bir foton demeti. Aynı zamanda bir dalga. E, ve de... ...belli bir ortam içerisinde... ...belli bir hızda, sabit bir hızda... ...ilerliyor. Nedir bu hız? C. C nedir? Işığın vakumdaki hızı. İşte bilmem kaç yüz bin... ...metre bölü saniye. Değil mi? Ne oluyor efendim? Işık... ...vakum dışında bir ortamın içinden... ...geçmeye çalıştığı zaman bu hava olsun, su olsun... ...veya katı bir nesne olsun... ...ne kadar yoğun bir ortamın... ...içinden geçiyorsa... o Işık demeti o kadar yavaşlıyor. Çünkü e, atomları çarpa çarpa onların aralarından geçe geçe gitmeye başlıyor. Katı nesnelerin e, şeffaf çoğu zaman olmamalarının sebebi bu. Atomları birbirine o kadar yakın ki aralarından ışık geçemiyor. Değil mi? Evet. Peki. Işığın kırılması meselesi de şu. Işık başka bir ortama içinde bulunduğu yoğunluktaki ortamdan başka bir ortama girdiği zaman hızı azalıyor. Hızı üzülüyor kırılıyor üzülüyor kırılıyor e, ve yön değiştiriyormuş gibi gözüküyor biz en azından biz bunu böyle algılıyoruz bunun da bir kırılma indeksi var kırılma indisi diye de geçer ışığın vakumdaki hızı bölü o yoğunluktaki hızı şeklinde bulunur dolayısıyla her zaman birden büyüktür vakumun indisi birdir atıyorum havanınki 1.2'dir suyunki 1.5'dir elmasınki 2.4'dir falan diye gider bu Tamam. Bizim görünmez bir nesne yaratabilmemiz için kırılma indisi negatif olan bir malzeme yaratmamız gerekiyor. Yani vakumdan da ince diyebileceğimiz. Aynen öyle. Çok basit bir prensiple e, bu okuduğum kitabın yazarı olayı şöyle anlatıyor. Bir nehir akıyor diye düşünelim. Tamam mı? Hatta şöyle anla bir kanal açtık içinde henüz su yok ve bir tarafından suyu verdik akmaya başladı yolunun üzerine bir kaya çıktığını varsayalım ne oluyordu su duruyor mu hayır göllenip etrafından dolaşıp yoluna devam ediyor kaya yokmuş gibi evet değil mi aynı miktarda su geçmeye devam ediyor bizim ışığa bunu yaptırmamız lazım ışığı nesnenin atomlarının etrafından bükmeyi becerebilmemiz lazım. Bunun için de işte karmaşık olan kısmı bu. Kırılma indisinin negatif olması gerekiyor. Bunlar da sadece metamalzemeler denen laboratuvar ortamında üretilen e, ve yine sadece nanoteknolojiyle üretilen malzemeler olması gerekiyor. Neden nanoteknolojiyle üretiliyor? Çünkü ışığın bükülebilmesi için görünmez olacak şekilde görünebilen ışık ...dalga boyundan daha küçük aralıklarda malzeme üretilmesi gerekiyor. Bunlar da çok küçük dalga boyları. Yanlış hatırlamıyorsam kırmızı rengin dalga boyu 500 nanometre. Yanılıyor olabilirim. Doğrusunu bilenler beni affetsin. 508 galiba. <gülüyor> çok affedersiniz. Bu atomları birbirinden 508 nanometre uzakta bir malzeme oluşturmayı gerekiyor. Daha doğrusu içinde öyle boşluklar olan bir malzeme oluşturmayı gerekiyor. Bunun için de dünyanın her tarafında laboratuvarlarda fizikçiler çalışıyorlar. Ee, görebildiğimiz ışık üzerine çalışıyorlar. Çünkü göremediğimiz ışıkta görünmez olmanın çok anlamı yok. Onu becerdiler zaten. Kızıl ötesi, ışınlara gözükmeyen nesne yapabiliyoruz. Ee, Mikro dalgalara görünmeyen nesne yapabiliyoruz. Üzerine mikrodalga ışın demeti gönderiyorsunuz. Gölge atmıyor. En son Efendim, e, Almanya-Amerika ortak bir çalışmayla kırmızı ışığa... Negatif... Mavi muhabbeti yaptılar. <gülüyor> kırmızı ışıkta negatif kırılma indeksi veren bir malzeme yaratmayı başardılar laboratuvar ortamında. Şimdi e, ışığı bükmeyi de becerirlerse etrafında kırmızı ışık altında görünmeyen, hiç yansıma yapmayan, hiç gölge düşürmeyen bir nesne olacak. Fakat şimdi bu beni düşündürüyor. Genelde her şeyin bana yaptığı etki budur. Düşünürüm ben. Ee, biraz önce söylemiştim ben çok zekiyim diye. Fakat eklemeyi unuttum. Zeki olduğum kadar akıllıyımdır. Ee, bu kısa bilgiden sonra hemen e, şeye geçeyim. Bir çalışmanın sonucu olarak bir şeyleri göremiyor olma durumuna varmak e, bana çok Mantıklı gelmiyor. Yani daha çok şeyi <gülüyor> görmeye çalışmak daha iyi değil mi? Güzel bir bakış açısı. Veya görünmemeye çalışmak. İşte Harry Potter özentileri. Ne yapacak? Yani eğer görünmeme zevkini yaşamak istiyorsanız zaten internette bunu yaşıyorsunuz. Oturun evinizde kimse görmesin değil mi? Evet. Ya. İşte orada silah teknolojileri aman savaşlar askerlerimiz görünmez olursa ne biçim zaferler kazanırız gibi saçma sapan motivasyonlarda yatmıyor değil. Tabi askerlerin şöyle olması lazım düşmana gör görünmez ama kendi hem cinslerine görünür olması. Tabi o zaman su uyur düşman uyumaz diyerek bir sonraki şarkımıza geçmeyi Çok güzel. öneriyorum. Çok güzel Motorhead şarkısı. Evet Motorhead nedir? 12 madde de Motorhead. Motorhead, e, e, gelmiş geçmiş <gülüyor> en gürültülü, en yüksek metronomda çalan, e, yaşlandıkça da metronomlarını yükselten e, Lemmy Kilmister adlı solist ve basçının başını çektiği bir grup. İskoç. Evet, Lemmy e, bas gitarını aynı anda hem bir bas gitar anfisine, hem de normal gitarcıların kullandığı bir marşala girerek Bass gitardan çıkmaması gereken sesleri çıkartan, ee, sesinin e, tonu kaybolmasın diye de her gün gırtlağına zarar verecek bir takım sıvılar içen e, deha da bir insan. <gülüyor> İlginç bir karaktermiş gerçekten. Ee, bu getirdiğiniz albüm, sizi kırmamak için getirdiğiniz şekliyle yazdım adına. Böyle bir albüm yok diyeceksiniz. 25 and a Live Bone Shaker. Evet, böyle bir Motörat albümü yok diyeceksiniz. Çünkü yok. Yok. O bir DVD. Evet. Fakat DVD'nin içinden e, bir DVD, bir tane de e, aynı adlı konsere ait, sadece o DVD'yi alanlara özel e, bir audio CD çıkıyor. O CD ayrıca satılıyor ama adı o değil. Neymiş? Live at Brixton Academy. Fakat aynı, aynı CD değil. Evet, isimleri farklı. Hayır, içeriği <gülüyor> de farklı. Evet. Normal CD olarak çıkan e, CD'deki şarkı sayısı daha az. Hmm. Beni faka bastırdınız. E, bilmem bastınız mı basmadınız mı? <gülüyor> evet. 25 e, and Alive Live Shaker e, 22 Ekim 2000 tarihinde Motorhead'in Brixton Akademide verdiği 25. yıl dönümü konserinin... Kaydı. Evet konsere ait e, ufak tefek gereksiz bilgi vermek isterim. Brian May çıkmış ben hemen onu söyleyeyim. E, Brian May var Over Doro Peş var. Overkill'de Brian May çalmış. Benim Ondan için sonra e, Motorhead'in ilk zamanlarından e, ilk gitarcıları var. Brian May var Bir de e, <gülüyor> Bu küçük sessizliklere <gülüyor> bayıldım dedim, Seyircilerin arasında hiç kadın yok Yani benim görebildiğim kadar yok <gülüyor> Ee, normalde Motorhead konserlerini şöyle başlar. Ben ilk Motorhead konserime 1984'te gittim. Ee, Monsters of Rock'ta. Lemmy sahneye çıktı ve bir anons yaptı. Şu anda bir Motorhead konserindesiniz. Yanlış yerde değil, yanlış yerde olmadığımıza emin olun. Yoksa gidin diye. Ee, aynı bu konser de böyle başlıyor. Ee, ben buradan e, Motorhead aslında e, heavy bir gruptur ama müzikleri blues, rock roll e, kökenlidir. Evet. Daha önce de kendilerinin blues coverlarını bu programda çalmışlığımız evet. var. Sadece bluesları ve rollları olağanüstü hızlarda çalmaya çalıştıkları için müzikleri heavy tınlamaktadır. E, ben de tam da bu rock roll havalarına uygun Going to Brazil adlı e, Brazil filmini seyretmeye gidiyorum. <gülüyor> e, Brian adlı... May yok bu şarkıda. E, Brian May bir tek parçada var. Zaten onda da daha sonra e, DVD'nin ekstralarında e, kendisine yapılmış röportajda diyor ki beni ilk çağırdıkları zaman e, ne var canım gider çalarız diye düşündüm ama e, ilk çek sırasında e, çaldıkları hızı görünce eyvahlar olsun bir yanlışlık yaptım rezil <gülüyor> olacağız diye düşündüm diyor. E, o zaman Brazil filmini ki çok güzel filmdir tericiliyim seyretmeye gidiyorum isimli şarkıyı dinleyelim. Buyurun. Peki. Motorhead 25 and Alive Bone Shaker albümünden Going to Brazil. One, two, three, ki motorhead going to brazil. Nefis. Demin söylediğin şeyi kabul ediyorum. Ne demiştim ki? <gülüyor> ne anladım bakalım o görünmezlik hikayelerinden. <gülüyor> Işık nasıl kırılır? Meta malzeme nedir? Ee, şimdi işin esasına gelmemiz gerekir. <gülüyor> i̇şin esasına gelmemiz gerekirse. Işık kırılmaz. <gülüyor> Güzel devam. Göz kırılır. <gülüyor> Yen içinde kalırdı. Işık. Evet. Güzel. Böyle i̇yi, bir şey. İyi anlattım değil mi? Gel zaman git zaman halk arasında ona görünmezlik. Dermiş. <gülüyor> evet. evet çok güzel. O zaman The Brand New Heavies devam edelim diyorum ben. Ee, ben bundan önce bir kısa uzun zamandır yapmadığım bir köşeyi yapmak istiyorum. Yemek An köşesi. Yemek köşesi. Evet. Peki. Ee, bu hafta turşu anlatacağım. Nano turşu. Ee, nano turşu e, gelecekte inşallah olacak. Ama salatalık turşusunda o hep en küçükleri güzeldir ya makburdir ya kütür kütür olur falan. O. Ama onlarla çok Hı. fazla atom var. Peki. Şimdi hızlıca anlatıyorum. Ee, eğer anlattıklarımı tam olarak yazamazsanız sitemizi ziyaret edin. Orada full tarifleri bulacaksınız. müzikikiayrılır.thumblr.com Akşamdan fasulyeler suya bastırılır. Yani bir gece önceden hazırlamış olduğumuz dememek için böyle söylüyorum. Akşam ama şart mı? Yani anne fasulyesi istiyorsak akşamdan bastırılır. Bütün anneler fasulyeyi akşam bastırır. Karanlık büyük bastırırken fasulyeleri de bastırmak. Büyük yani. ihtimalle... E, Işıksız ortamda suya bastırılmış fasulye e, daha iyi oluyor. Demek ki ışığın Kapalı fasulyede kırılma <gülüyor> indisi fasulye. buna e, etki ediyor. Neyse efendim. Ertesi gün yemek yapmayı istediğimiz saatte ki e, bu saatin yemek yemeyi istediğimiz saatle çakışmamasına özen göstermek lazım. E, daha önce ıslatmış olduğumuz fasulyeleri önce soğan kavuruyoruz. Üzerine e, salça koyuyoruz. Daha bunlar e, işte pembeleşene kadar ya da kulak memesi kıvamına gelene kadar e, efendim hallediliyor. E, daha sonra üzerine su ekliyoruz. Fasulyeleri koyuyoruz ve kuru fasulyemiz bu şekilde oluyor. E Turşusuz hiç güzel olmaz. Evet. E, anladım. E, Dışarıdan aldığımız turşuları da bununla beraber tüketiyoruz. Afiyet olsun. Peki olağanüstü gerçekten. Şimdi The Brand New Heavy'iz ile devam edelim mi? Ede, edebiliriz aslında. Ben bir anons yapmak istiyorum. Anonsum şöyle. sürekli. An itibariyle kaç ons? <gülüyor> Üç. Sürekli dinleyenler e, bilecekler. Bizim programımızın bir düzenli kış köşesi vardı. Soğuk günlerde bize sıcak yaz günlerini hatırlatan eğlenceli sıcacık şarkılar çalıyorduk. Ve o geçen yayın döneminde kaldı geçtiğimiz hafta yeni yayın dönemini açtık. Artık yaz köşesi olacaktı. Havalar ısınmış olacaktı. Biz de işte serin, yağmurlu günleri hatırlatan hüzünlü şarkılar çalacaktık yaz boyunca. Buna da bu hafta itibariyle başlamak istiyordum ben ama bu havada yapmayı reddettim. Bu hafta yok. Evet. Yaz yazın gelmesi gecikti. Evet. Geldiği zaman yapacağız. Yoksa elimde bir sürü yaz köşesi şarkısı hazır. Bu arada biraz önce şey dedin. İçinizi e, boyayacağım yaz boyunca yani. Sürekli dinleyen dinleyiciler dedin. E, Düzenli ben, demek istedim. Evet çünkü dinleyicilerimize ben buradan bir e, e, tavsiyede bulunmak istedim. Sürekli bizim programı dinlemeyin. Başka programlar dinleyin. Zaten bizim program sürekli yapılmıyor. Haftada bir saat. Ama yapıldığı süre içinde sürekli. Ara vermiyoruz. Ben çıkayım mı <gülüyor> Şarkılar sırasında biz mesela bu programı yapmaya devam ediyoruz. Tabii. Sadece bu mikrofonları <gülüyor> kapatıyorlar. Nedense dışarıdan. Peki. Ee, şimdi The Brand New Heavies isimli... ...benim pek sevdiğim İngiliz... E, ...Asit Jazz veya Funk grubu diye tanımlayabileceğimiz gruba geldi sıra. Bu arkadaşlar Londra'nın bir banliyosu olan Ealing isimli... E, <gülüyor> Kasaba diyeceğim artık. Kasaba olduğunu varsayıyorum. Oradanlar. Yılan balığıyla ünlü tabii. E-link olduğu için. O E-E-L bu E-A-L. Anlıyorum. Yılan balığı demeyi de bilmiyor bunlar. <gülüyor> evet. link kasabasında 1985 yılında kurulan uh, The Brand New Heavies ismini şuradan alıyor efendim. James Brown bir <gülüyor> e, single'ın Içinde Babamın James Bond çantası. Minister of New Super Heavy Funk yazıyor. Oye. Oh yeah. Onlar da oradan <gülüyor> ala ala heavy kelimesini alıyor. İşte süper olsun, e, new olsun, funk olsun. Onları beğenmemişler. heavy almışlar. Onlara demişler ki, Papa has a brand new bag yerine de the brand new heavy, heavy demişler. E, Jenkin, Kate e, davulda ve klavyelerde, e, Simon Bartholomew gitarda ve vokalde ee, ve Andrew Levy bas gitarda klavyelerde kendisi aynı zamanda grubun bir nevi lideri şarkıları yazıyor, prodüktörlüğü yapıyor. Ee, ben geçen sene bir konserlerine gitme şansına eriştim İstanbul Jazz Festivali için geldiklerinde. Buradan da İKSV'ye yalvarmak istiyorum, ne olur bir daha İstinye Park'ta konser yapmasınlar. Ee... Oldukça alkollü dinleyicilerden bir tanesi çiçekliklerin içine girip dans etmeye başlamasaydı herkes iki kilometre uzaktan oturduğu yerden e, içkilerini yudumlayarak e, kös kös dinleyecekti konseri. Neyse e, bu üç kişilik müthiş kadrodan oluşuyor. Özellikle gitaristleri e, çok renkli bir karakter. Bembeyaz teni, kızıl saçları, 1970'lerden kalma disco ile e, sahnede baya sempatik. ...tavırları içerisinde ve çok güzel gitar çalıyor. Bu funk gitarını... E, ...yalamış, yutmuş... ...diyeceğim amiyane tabirle. The Brand New Heavies'i çok özel yapan şeylerden... ...bir tanesi... E, ...ilk önce doğru söyleyeyim... ...1990-95 aralığında... ...sonra ara verip 2005'te dönüyor... ...2005'ten de günümüze kadar solistliğini yapan... E, ...Andy Davenport. Türkçemizde en amiyane... tabir nedir? Nedir? Amiant. Peki. E, Andy Davenport... Amerikalı e, bir işte acid jazz ve funk solisti olağanüstü bir sesi var. O sesi bu şarkıda duymayacaksınız çünkü şarkı enstrümantel. Tamam mı? Eh. Benim söyleyeceklerim bu kadar. O yüzden... Benim akvaryumculuk üzerine söylemek istediğim şeyler var ama... <gülüyor> ...görüyorum ki bu programda akvaryumculuğa pek yer e, yok. O yüzden susuyorum. Patcha girsin diyorum. 1995 tarihli Original Flavor albümünden dinliyoruz Headhunters. Brand New Heavies, Original Flavor albümünden. Özellikle böyle söylüyorum çünkü albümün adı öyle. Flavor değil. Original Flava. Ee, neydi? Headhunters. Bu şarkının ardından bir başka köşemize geçelim diyorum. Yuvarlığın köşesi mi? Hayır. Feryal Kabil'le Haftanın Sözü. Oh. Ben e, jingle'ımı yapıyorum hazırsanız. Buyurun. Feryal Kabil'le Haftanın Sözü. Feryal'cim bu hafta bir değişiklik geldi aklıma. Nedir Haftanın o? sözü olarak senden bir söz almak yerine bir sözü senin seslendirmeni rica edeceğim. <gülüyor> Elimizde bir söz var mı? Var. Ben e, biraz önce e, buldum bir söz. Nedir o? Miralay. Bunu mu demeliyim sadece? Evet. Güzel bir sesli. Bir miralay der misin? <gülüyor> Nasıl yapacağım ki onu? Çok zor olacak. Miralay. O çok nefes hmm, oldu. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Bu muydu? <gülüyor> Canım yeni yayın döneminde olaya yenilik katalım dedik. Ta ta ta da! Feryal Kabil'le Haftanın Sözü. Yani Miral'ayı mı beğenmedin? Köşe bitti. Cıngılı duydun köşe bitti. Bahsedemeyiz. <gülüyor> Cıngıllar önce söyleyecektiler ne söyleyeceksen. Peki çok az vaktimiz kaldı. Hem şarkımızı anons edelim. Sonra da vedamızı yapalım. Rush çalıyoruz. Evet. Rush sevenlerin çok sevdiği Sevmeyenlerin de nefret ettiği bir gruptur. <gülüyor> Peki. Ee, Kanadalı rock grubu Russian. E, Grace Under Pressure isimli e, 10. Evet, stüdyo. İşte böyle synthesizer'lar hmm. falanlar kullanalım diye bir dönemleri olmuştu onların. Yani daha doğrusu daha synthesizer'lara ağırlık verdikleri bir dönemleri olmuştu. Hala da zaman zaman çalarlar. Fakat double bass gitar üçlüsünün Davuldan bile Synthesizer'a e, Kumanda etmesi Can sıkıcı e, Neyse Ama burada çalmamıza engel değil Bu e, Red Sector A e, Bir uzaylı istilası Üzerine yazılmış bir şarkı e, Şarkı bir defa ismini, Red Sector A ismini e, Kennedy uzay merkezindeki NASA'nın fırlatma Alanından Alıyormuş bir defa evet. e, Davulcu Sözleri yazıyor. Her zaman olduğu gibi. 12 Nisan 1981'de de e, Kolombiya'nın fırlatılışına özel izinle katılmışlar. Rush grubu. E, herhalde aceleyle gelmiş olsa gerek. <gülüyor> <gülüyor> e, Grace Under Pressure, e, da. E, P bölü G diye simgesi var. Ya e, Grace Under Pressure ya da Grace Under Pressure olarak İki değişik şekilde yorumlanabilir. David Bowie, Queen. Hayır yani ya Grace, Pressure altında, hı hı. Pressure ediliyor, ya da başka altında Grace. Hı. Ne farkı var? Kelly. <gülüyor> evet parça geçelim istersen bu. Ee, ağırlıklı ya yani şarkının büyük bir kısmı bir. Parça e... ağırlıklı olarak kilogram. Parcan'ın büyük bir kısmı bir e, hapishane kampında geçiyor. E, ciddi şekilde e, Nazi Almanya'sındaki toplama kamplarına ve soykırıma göndermeler var. E, bir bağlantısı soykırımla da e, şarkının. Basçı e, Gedili'nin annesi e, bu toplama kamplarından bir tanesiymiş. Çok şükür oradan sağ kurtulmuş size. ...Russian Grace Under Pressure albümünden Red Sector A ile veda edeceğiz. Bu akşam teknik masamızın müthiş bir konuğu vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Çağlar oldu Açık Radyo'da uzunca bir aradan sonra bizlerle birlikteydi. Feryal Kabir size yine hem teknik masada döktürdü... ...hem haftanın müthiş sözünü ne yaptı bu sefer? Söz de vermedi. Sundu diyelim. Evet. Peki... O zaman önümüzdeki hafta açık radyoda tekrar mükemmel müzik çalmak üzere sizlerle birlikte olacağız. Ben Güray Ozkay. Ben Tanju. Size iyi bir akşam diliyoruz. Red Sector eyle veda ediyoruz. Hoşçakal. İzmirler İzmir'liler miskete cicioz diyor abi. Cicioz mu? Cicioz diyorlar. <gülüyor> Tam cicioz bu da Ah, iyi Hazırlayan ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren. <gülüyor> <Sevgilim>. <gülüyor> Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.